Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin, Vessalatu Vesselam as-salam, ala Seyyid al-Mursalin, Ahmedu ala li wa sabbi ajma'in. Aüze bilahe semi al-aliim min al-shaytani Rabbi aüze bekmin abzat al-shaytun.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 ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil Muhterem dinleyenlerimiz. Allahü Teala ve tekatüs Hazretleri, bizleri tekrar sizlerle bu derste buluşturduğu için ona sonsuz hamd ve senalar olsun. Bizi yaşatıyor ve verdiği umur içerisinde ahiretimizi kazandıracak sonsuz hayatımızı bize temin edecek. Berek mevsimler yaradıyor.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 İman ile Kur'an ile yaşıyoruz. Rabbimiz cümlemize iman selametiyle çene kapamak mühesser eylesin. Kazançlarımızı elde edelim. Allah'ımızın ayı olması hasebiyle Rabbimizin bunda büyük ikramları var. Lütufları var. Bunları kaçırmayalım. recep Şerif'te sadaka verirse ne olur? recep şerifte. Efendim cenaze namazı kılarsa ne olur? recep Şerif'te istiğfar edersen ne olur? Recep-i Şerif'te. Efendim gusle ne olur Recep Şef? Hatim indirirse ne olur Recep Şef? Umre yaparsan olur. böyle hepsi tek tek tek bap açılmış. Bunlar size anlatılmış. İnsan üzülüyor tabii bütün faziletli amelleri keşke konuşabilseydik. Fakat sizleri teşvik ediyoruz. Elimizden bu kadar geliyor. Vaktimiz bu kadar yetişiyor. Sağlığımız, sıhhatimiz el vermiyor. Bak 400 küsur şekerle buraya geldim şimdi. 430 idi. Yavaş yavaş düş, düşmeye başladı. iğneler iğneler. Kaç tane insülün, iğne, hap falan. Elhamdülillah. Allah lütfettikçe dilimiz konuştukça, nefeslerimiz oldukça onun dininden konuşmak nasip olsun. Fazlük önemiyle kabul buyursun. Sizlere de Rabbim tesir yarasın Sizden bir isteğimiz yok. Dua istiyoruz. Allah razı olsun demenizi istiyoruz. Ahiretimizin mamur olması için. Dünyada da sahati afiyet verip de hizmetimiz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 Ta ki birisi daha dinlesin, istifade etsin, faydalansın, namaza başlasın, günahları bıraksın, sen de kazan, ben de kazanayım. Hepimiz ahirette, cennette birleşelim, buluşalım istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Onun için şimdi ne dedik sizden? Para bul istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz. Bir hakkımız varsa helal ediyoruz ama bir şartla. O da nedir? Bak elinde imkanlar var, cep telefonlarınız var, ev telefonlarınız var.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 İyiliği emretmez kötülükten ne etmezseniz Allah'ın kötülerinizi başınıza geçirir O zaman en iyileriniz duada ise Duanız kabul olmaz İşte duanın kabulünün şartı budur Bundan dolayı Hepinizi hakkımızı helal etmemizin de şartı olarak Vazuna devam edeceksiniz Davet ve tebliğ yapacaksınız iyi emredip kötülükten ne edeceksiniz Bir telefonunuz da mı yok Hemen açıp Lale Gül FM'de şu frekansta 88.4 e bunun uydusu var, interneti var, ben onları ezbere bilmem. Ama siz aradığınızı nasıl buluyorsunuz? Dünya hususlarında, maddi menfaatinize taluk eden konularda veya bir hastalığınızın, derdinizin dermanı olacak meselede nasıl Google'lar, Mokul'lar, efendim neler anlıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum o işleri. İşte bunu da öyle bulacaksınız. En kolayını diyeyim size lalegulefm.com sitesi var. O siteden girdim, orada uydu frekansı da yazar, i̇şte internet adresi neyse işte hepsini yazar.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 Şu frekanstan, cuma akşamı saat 10'da Bütün milleti buraya kilitliyorsunuz Miraç dersine, öyle bir ders ki Zaten alıyor, sürüklüyor, götürüyor Tam miraca çıkarıyor, geri getiriyor Allah manevi miraçlar nasıl eylese Bu dünyaya geliş kayemiz Ruhumuzun miraca çıkmasıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hem bedeniyle hem ruhu şerifiyle miraca çıktı Bizim de ruhumuzla miracımız mümkün İşte tasavvufta çalışanlar Seyri sülüke gayret edenlerin ruhaniyetleri Ve ruhları o miraça yapabiliyor Bunlar her ağzın kaşığı değil. Ama velakin bizden istenen budur. E bari bunu di dinlemek e bu, bu miraçta neler görüldüğünü, neler ziyaret edildiğini, neler olduğunu, ne emirler geldiğini, ne yasaklar açıklandığını e bari dinletelim birbirine. Bu kadar bir şey yapalım ya. Kani devku irfan sırrı vicdan. Kani mirad ruhani behan diyor. Büyük şeyh evendi Mustafa İsmet Garipullah'ın risale kuşecesine Hani Allah'a bilmenin tadı nerede? Hani kalbinden iç aleminden Rabbine ulaşmanın tadı zevki halaveti nerede? Ey insan sen bu dünyaya niye geldin? Hayvanlar gibi iyi biçip yatmağa mı geldin? Sen Rabbini bulmaya bilme ve ona kulluk etmeye geldin. Yoksa senin yaratılış kaynağı hizmet etmemiş olursun. Başına bela açmış olursun. Allah'a bilmemenin azabı, Allah'ın rızasından mahrum olmanın ve Allah'ın kaza çarpılmanın acısı. Vallahi cehennem ateşinden çok yakar seni. Bu pişmanlık ateşi Niye bugünleri geceleri boş geçiriyorsun Dizilerle filmlerle eğlencelerle romanlarla Yazık değil mi sana ya Sen ne kayı ile yaratıldın ne yapıyorsun ne, ne oynuyorsun ya Oyun için mi yaratıldık Hani ruhani miraç diyor Heyecan kardeşim can kardeşim Hani ruhumuzla miraç yapacaktık Rabbimize kavuşacaktık Bu ruhumuz arştan alındı geldi bize verildi bu bedene Bak bu ruh ızdırap çekiyor Acı çekiyor Zikirsiz fikirsiz rabutasız murakabesiz.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 Sakallımızın da çarşafımızın da kendimiz sabaha kadar alnı secdeden kalkmayanımızın da vallahi ahiretimiz perişandır. Yemin ediyorum size kurtaramazsınız teheccüd namazıyla. Bu millet cehenneme giderken seyirci kalırsanız bana ne derseniz neye lazım derseniz kurtuluş söz vermiyor Allah size. Hatta iman alameti yoktur sizde. Vel müminun vel müminat, bağlı müvliyat, bağ, muru ne ve İnanan erkekler, inanan kadınlar. Kadınlar kendilerini dışta bırakmasın Sorumludurlar Hepsi birbirlerinin velisidirler Sahibidirler dostudurlar Yardımcısıdırlar e bu ne de, neyle olur İyiliği emrederler kötülükten Ne ederler e namaz kıl e kuru kuruya Namaz kıl demekle adam namaz kılar mı ya Sen işine bak der Efendim başını kapa diye Sokakta kadına laf atmakla Tövbe ya Rabbi olacak iş mi bu Onu rencide etmek terbiyesiz davranmak veyahutta da ne olursa olsun bir anne Kızına bile kapansana be diye vaaz olur mu ya? Böyle nasihat olur mu ya? Efendim içki içiyorsun bak cehenneme odun olacaksın. E böyle konuşma olur mu ya? İlimle konuşacaksın, hikmetle konuşacaksın, mev'iz zayıh hasene ile konuşacaksın. Üdü'ü ilâ sebe'li rabbi hikmeti vel mev'ifatil hasene. Allah Teala Habibine buyuruyor, Rabbinin yoluna güzel öğütlerle çağır, güzel vazilerle çağır, ince ilimlerle çağır, misallerle, darbu mesellerle sevdirerek yaklaştırarak bir yandan da korkutarak Kur'an'ın metodunda korkutma da var. İnzar ve tepşir ama de bunda bir usulü var. İnsanları direkt muhatap alarak sen şöylesin sen böylesin can cehennemliksin diyerek bir yere varılır mı canım on sonra ne biliyorsun ki onun sonu ne olacak senin sonun ne olacak? Ondan sonra senin yaptığın iyilik kabul mü? Onun günahlarını Rabbim affedebilir. Bunlar ayrı dava. Burada davet usulüne riayet edilecek. Onun için e, siz böyle kendi kafanızdan e Milleti anlatayım dinleteyim dersiniz ama çok kanak çanak kırarsınız çok süt tökersiniz insanların kalbini kırarsınız O kalp kırmak da öyle büyük bir günahtır ki ondan sonra bin Kabe yıkmaktan beter olursunuz Onun için usulüyle ne anlatmak lazım Biz bu sorbetlerde bu konuşmalarda bu miraç derslerinde bu ilimler ortaya koyuyoruz Bu ilimler Allah'ın izniyle tesir ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayandan hali miraç gecesi nasıl gördü?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 bu kadar vaazları 3 saat konuşturacak ilim malumatı efendim bir frekans öğreterek bir hatırlatma yaparak 88.4'te saatin 10'unda miraç gecesi mübarek kandilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraç anısına yapılacak konuşmada buluşalım dediğiniz zaman da işte onun bütün dinlediklerini ona siz anlatmış gibi oldunuz aracı oldunuz yoksa o adam efendim düğme elinin altında ama 88.4'ü duymamış olabilir bu kadar insanlar duymayan var hiç dinlemiş olabilir o saatte başlayacağını bilmez Öyle bir konu konuşulacağının haberi olmaz. Gafletle geçirebilir. E ne yapacağız şimdi? Onun için işte sizlere söylüyorum. Yoksa tehlike var. Bak kendi yaptığın ibadet sabahı kadar kıldığınla kurtaramazsın. Hacı anne, hoca anne, sofiler, dervişler, salikler, kenarına köşesine çekilenler, tesbih elde zikredenler. Samimi söylüyorum kurtulamazsınız. Millet cehenneme gidiyor. Böyle merhametsizlik olur mu ya?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 Nasbun min, min ala ve i şerifin kaynakları var. Ruhul Beyan'da gördük sonra kaynaklarını bulduk. Deylemi mi? mi diğer kaynaklarda var. Kıyamet günü benim ümmetimden bir topluluk mahşere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 İzah ederken ne diyorlar? Yani bu kadar peygamberler geldi geçtiler. Peygamberler içerisinde ne sıkıntılar çekenler oldu. Biliyorsunuz efendim Yahya aleyhisselam şehit edildi. Zekeriya aleyhisselam ağacın içinde testereyle biçildi. Öyle peygamberler var kuyulara atıldı. Efendim şehit edildi. Çok eziyet çeken peygamber. Nuh aleyhisselam 950 sene kayalarla mübarek başı ezildi. Bayıltacak derecede öldürmek üzere efendim dövüldü, bırakıldı.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 Rabbim ve teala Habibim sen burada kalırsan kalırsın. İdris aleyhisselam kaldı dördüncü kaç cennete girdi kaldı çıkmadı ama sen de kalırsın ben seni e, şafir ederim ama ümmetin mahrum kalır.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 İş geldi cenaze merasimine. Mec cenaze merasimde ne var? Ayin yapılıyor. Hristiyanın cenaze merasimde ne yapılıyor? Haç çıkarılıyor. Bu nedir? Şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. O haça çarmaha gerilen zaten İsa değildir. Çarmaha gerilen kendi arkadaşları tanımadıkları, yüzü İsa benzetilen, Allah tarafından teşbih edilen o Yahudidir zaten. Orada bir kurafe var onu geçtik.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 Dedi ki işte ne dersin? Dersin ki ya Rabbi bütün insanlara affet, bütün insanlara mağfiret et, bütün insanlara şöyle yap, bütün insan... Herkese dinine göre muamele yap. Diyecekmişim Allah'a. Ben mi öğreteceğim Allah'a kime ne muamele yapacağını? Allah Kur'an indirmedi mi, söylemedi mi kimi cennete sokacağını, kimi rahmetinden tardettiğini kovduğun. Ya Kur'an bundan sonra mı keşfedilecek bütün ayetler ortada ya? Allah'ın kafirlere laneti ortada. Komşuluk hakkı başka. Geçmiş olsun başka. Efendim baş başka. Baş sağlığı başka. Aç kalır açık kalır yardımlaşma başka. Bunu Yahudi'ye de Hristiyan'a da komşuya yapılır. Biz bir şey demiyoruz. Ama din işine geldi mi? aynı işine geldi mi? Haça tapmağa geldi mi? Allah'a ortak koşuldu mu? Bu şirk olur. Müslümanın din imanı yağma olur gider ya. Buna kim müsaade ediyor? Ondan sonra şu hoca efendinin tavsiye ettiği duaya bak. Maşatlığa gireceksin. Hristiyan mezarlığına ona bir şey demiyor. Orada da yapacağını duymuyor. Ya Rabbi bütün insanları affet. Bütün insanları affet diye Kur'an'da hadiste bana bir dua göstersin. Her namazın sonunda siz okuyorsunuz. Rabbigfirli li ve li ve lil Ya Rabbi beni affet, anamı babamı affet. O da anam babam Müslümansa. Orada İbrahim Aleyhisselam'ın babası Müslüman olmadığı için o dua İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. Tefsirlerde ne diyor? Adem ile Havva'yı kastediyor diyor. Kendi ana babasına dua demez diyor. Çünkü diyor İbrahim Aleyhisselam babası Azer kafir olduğundan babamı affet diyemez diyor. E Kur'an söylüyor. Baştan bir bilmediği İbrahim Aleyhisselam babasının affını istedi benden diyor. Ama ve meken istiğfaru İbrahim eliye yebil ayrılırken sözleşmiştiler. Ya baba senin için af isteyeceğim Rabbim'den diye bilmeden evvel bu sözünde durdu. Ya Rabbim babamı affet dedi ama felem matebe yeneli unu adu babasının Allah'ın düşmanı kafir olduğunu anlayınca İbrahim ondan uzaklaştı diyor. Kebe suresinin hati Mekenelinde olanlar ve ve li Allah buyuruyor. Ne peygamber. Bak kainatın efendisi amcasına bu talip için afiş diyemez. Cenazesine katılmadı Muhammed Mustafa. En çok kendisini koruyan kollayan amcasına bu talibin son nefeste kelime-i şehadet okumadı, iman getirmedi diye. Hazreti Ali'ye de dedi baban dedi. Ancak dedi işte gömülmesine kadar çünkü kimsesi yok baban olduğu için ortada kalacak öylece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 Kim için geçerli bu dua? Sağ olanları için. Allah iman nasip etsin, İslam Kur'an nasip etsin, hidayeti buldursun, buna dua ederiz. Biz düşman değiliz, biz şahısların düşmanı değiliz. Bizde böyle bir bölücülük, düşmanlık yok. Yahudi'de da Allah'ın kulu olmak kasemiyle konu komşu oluruz, şu oluruz, bu oluruz. Burada bir düşmanlığımız yok, kin ve nefretimiz yok. Şahıslarla ilgili hiçbir takıntımız yok. Ama madem benim peygamberime inanmıyor, Allah'ımı da yanlış tanıyor, Allah'ın oğlu var, kızı var diyor, Rabbimiz Tebareke ve Teala onları Dost etmememizi emrediyor. E bu manada tabii komşuluk ayrı bir şey. Kul hakları ayrı bir şey. Hırsızlık yapamazsın, hakkını yiyemezsin. Kafir hakkı Müslüman hakkından zordur. Müslümana yine bir sevabını verirsin. Ahirette kafire sevap da veremeyeceğin için hepten yandın. Kafirin hakkından daha sakınmak lazım. Kul hakkı yememek lazım. Bu gavurun parası yenir falan. Haşa! İslam'da böyle şeyler yok. Yasak! Hakka, hukuka rahat edilecek. Kırıp geçirilmeyecek. Birbirine efendim nezaket kuralları içerisinde davranılacak. Bunlar İslam'ın da emirleridir.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 Bir rivayet 8 kişi inandı, bir rivayet 80 kişi gemiye bindi. Bir hanımı ile bir oğlu Kenan bile gemiye binemedi, imansızdı. Allah onlar için bile dua etmesine izin vermedi. Evime imanlı olarak gireni diyor. Bunlar hep Kur'an'dır. E şimdi bu hoca efendi kalkıp böyle bütün insanları afet, bütün insanları bilmem ne katlı karıştırdı. E ben şimdi millete ne diyorum? Dikkat edin. İşte kandil gecesi o hocaya çıkarırlar, öbüründe bu hocaya çıkarırlar. Öyle dualar yaptırırlar ki amin dersin. Dinden imandan çıkarsın. Öyle fetva verirler ki doğru dersin dinden imandan çıkarsın. Yani durum vahim. Oyalanacak, boyalanacak zamanımız yok. Milleti uyarmak, duyurmak durumundayız. Kendi gemisini kurtaran kaptan değil. İnsanların kurtulması için çalışan kaptan. İnsanların en hayırlısı insanlara yararlı olandır. Onun için Kur'an okudacağım. Mevlüt yapacağım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Şu hocayı dinleyeceğim. Bu hocayı cık, ben sana diyorum. Bu doğru frekanstan ayrılmayın İşte 3 saat konuşulacak Bütün Miraç dersi Kainat Efendisi'nin gördükleri hadis-i şerifler Tercüme edilerek manalandırılarak Kafadan bir şey yok Ben orada değil yanında ne biliyorum Bütün eserler kaynaklar ortada Bukhari Müslim'den başlayarak Bütün kaynaklardan topladık o derslerimiz Ruhul bihan sahibi İsmail Akazer Ve sahibi bütün alimler cem ettiler Miraç derslerini Miraç hakkında müstakil kitaplar var elimde Arapça eski eserler Cem ne hadisleri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 Dinlesin Miraç gecesi namaza başlasın ya. Niye cehenneme gitsin ya? Niye cehenneme gitsin? E benim cennete gideceğim kesin mi? Belki ben ondan beterim. E ben ona acırayım Allah da bana acısın ya. Birbirine rahmet etmezsek Allah hiçbirimize rahmet etmez ya. Niye merhamet etmiyoruz ya? Düşmanlarım da namaz kılsın benim ne olacak ya? Hepsi cennete gitsin ya. Cennet geniş. Recep ayında bir gün ve bir gece var ki... Mensamed ahli geliyor ve kıyamet el-lailate kenek men samam min ed-dehr 100 sene kıyama o geceyi ibadetle geçiren o geceyi ibadetle geçiren virat gecesini ertesi günlü oruçla geçiren Allah ona ne veriyor 100 sene sıralı oruç tutmuş ve 100 senenin gecesi hiç uyumadan 100 senelik ömrü olup da hiç uyumadan ibadet yapmış adam gibi Sevap yazar. Bak her sene bu mükafat var. E şimdi insan ömründe 30 defa, 40 defa 27. gece, Miraç gecesi gibi bu Kadir gecesine de benzemez. Kadir gecesi biraz ihtilaflıdır, şüphelidir. Çünkü onda Resulullah hadisinde tam şu gecedir pek buyurduğu yok. Onu gizlemişler tabi. O da 27. gecedir kuvvetli görüş ama bu hepten tarif ediyor. Vevveli selasin beqine min recebe. Recep'in bitimine 3 gece kala yani 27. gece. Ve fi bu izi Muhammedun sallallahu aleyhi ve efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik de o gün verildi diyor. Evet. İşte diğer hadiste Ebu Deri rivayet ediyor. Men <gülüyor> savme Recep Recep'in 27. günü oruçlu geçiren kutu velehu cevabu suyam 60 şehra. 60 ay oruç sevabı kendisine yazılacak. Ve hu evveli nezele fi cibrilu alen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bir risale. Cevrâil aleyhisselamın peygamberliği Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ilk getirdiği gün o gündür. Yani 27. gün. İşte böyle bir mübarek gece yine hadis-i şerifte buyuruluyor. Ben sâmeyem e sâbi'i vel min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 Ya 2000 kişinin azatlığı gibi o bir günün orucuyla 2000 göle azat etmek ne demek. 2000 kere cehennemden beraat almak demek ya. Bu ne demek bu Receb ayının böyle faziletleri var. Onun için inşallah Rahman mübarek geceyi günü dört gözle bekleyelim. Gecesini ibadetle, namazla, ihya edelim inşallah o sohbeti dinleyeceksiniz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 İşte 27. gece önümüzdeki cuma ayı cumartesiye bağlayan gece Yuktebulil fi ahsenat sene. O gece amel eden, ibadet edene 100 senelik sevap yazılır. Ve gelizeladin be Recep'in çıkmasına 3 gece kala. 12 rekat namazı var. Yakra ve kuran Çok da kolay ya. Her rekatta bir Fatiha Kur'an'dan bir sure. İnnatayna veya kulvallahi gibi. Yani bu çok zor değil. 12 rekat bir fatiha bir inat. Hani abi, öbüründe bir kuruyor. Allah iki rekat kılınıyor işte. Her rekat iki rekatta bir teyiyyat okuyacak. Sonunda selam verecek. Bittikten sonra yapılacaklar. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Yüz kere, huzur üzere, gözler kapalı, Mevla'yı görü gibi, mübarek gecede. ve mi etemerre, yüz kere istiğfar, estağfirullah, estağfirullah, ya Rabbi af ya Rabbi affet, mübarek miraç gecesi hürmet. Senin cemalini gören gözler hürmetine Muhammed Mustafa Bahşa hakkı için, affeyle beni diye, böyle içinden gelerek, aşk olacak, ihlas olacak, ele sağa sola bakaraktan efendim, ee, o, o bu ne diyor diye dinleyerekten bu zikirler olmaz. Sonra Resulullah Salavat, yüz kere assalatü vesselam aleyküm ya Resulü Allah şeklinde de olabilir. Allah'ım salli aleyhisselam Muhammed ve aleyhi ve selam olabilir. Yüz kere. Sonra kendisi için, dini, dünyası, ahireti için dualar yapacak namazın peşinde. Ve Yusbu sabaha oruca niyet edecek. Cumartesi sabahına da. Şimdi ne olur bu adamın durumu? Fe inne allâhe secibu duâû kullehû illâ en yed'uve fî Bu adam Allah'tan bir günah istemedikçe, yaptığı dua günah olmadıkça. Mesela adam tombala çekmiş. Ya Rabbi bana çıksın diyor. Bu kumar ya böyle dua olur mu? Ondan sonra bir karıya aşık olmuş. Hoca efendi dua hadi, şundan evleneyim. Ya Allah nasip etsin diyorum ama. Ondan sonra demez Ama kadın evli. E ben ne edeyim şimdi? Evli kadından evlenir mi ya? Tövbe ya Rabbi. Yani şimdi bu şekil dualar olmaz. Masiyete günah girer. Ama günah olmadıkça Allah bütün dualarını kabul eder. Yani o gece kabul olmayacak. Anız bu namazın tarifini güzel alın. Sübhanelahülhamdülillah işte anlatılıyor kaç kere sırasını muhafaza 100 kere şu 100 kere şey var 100 kere salavat Ondan sonra ne dua ederse diyor yeter ki Allah'tan günah istemesin Böyle bir şey olur mu ya? Garanti veriyor ya kabul olmayacak bir dua yok diyor Yine bir hadis-i şerifte 2 rekat kılıyor bu da çok güzel kısa Bir fatiha 20 kulüvallah güzel 20 kulüvallah biraz var ama E 2 rekat canım toplamı 40 kulüvallah eder bir şey değil Namazı bitirdiğim 10 kere salavat ondan sonra bir dua var aman Rabbi. Bu duada Miraç duası çok kısa ve kolay. Arapçasını okusanız iyi olur yoksa bilemeyen yani Türkçe diyebilir. Dua: Allahummenni es'eluke bi biha bi al-hazin akram al İşte bu duayı peşinden yapıyor. Bak yarım dakika tutmadı. Bir iki rekat namaz bu dua yapılırsa ne var aman ne var. Fe Allah lllahi Allah duasına kabul eder. Ve erhamu seslenişine, yalvarışına acır. En mühimi burası. Ve kalbe u yematutul Kalplerin öleceği günde onun kalbini canlı bırakır. Ölüm sarhoşluğu vurdu mu? Ezdail göründü mü? O koma hali geldi mi? Herkesin kalbi ölür telaştan, heyecandan. Allah demeyi unutur. Ama her kim bu namazı kılarsa Miraç gecesi onun kalbi ölmez, iman nuru sönmez.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 İbn Abbas derdi ki Resulullah 27. gün Recep'in böyle yapardı. Bu da büyük bir sünnet olarak sünnete uymak isteyen, Resulullah'ın yaptığı gibi yapmak isteyen, sallallahu aleyhi ve sellem vakti müsait olan, amel etmek isteyen, kazanmak isteyen, ahirete tedarikli eli cebi dolu gitmek isteyen kişilere adresler, tarifler dolu, dolu, dolu. Allah Teala...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 Böylece muhafaza ediyorlar. O arada da şehit olması mukadderı olanlara şehitlik nasip oluyor. Büyük makam, büyük mevki. Yani bu Allah'ın nasibi bu. Herkese olacak iş değil tabii onlar demek. Çok mübarek insanlar. Hatta geçen gün bir tane haberler diyor. Bir, bir askere gitmeden evlenmesini için illa anası babası ısrar etmişti. Yok ben şehit olacağım diye. Sonra mesuliyet olmasın evlenmeyeyim diye. Bu şekilde şehit olacağı malum olmuş mübarek insanlar. Bu milletin çocukları. Çok hayırlı millet. Çok hayırlı evlatları var.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 ee, Allah rızası için El Fatih'a. Gönül sohbetleri. Ahmet Ma.